el Rahimahullah'ın rahimehullah'ın Riyadus Salihin adlı hadis derlemesini hadis kitabını okumaya, içinde zikrettiği hadisleri şerh etmeye, anlamaya çalışmaya devam ediyoruz. Bu haftaki işleyeceğimiz alacağımız başlık, bab başlığı Babul Mücahede. Mücahede mücadele Babı, insanın mücadele etmesiyle alakalı, hırslı olmasıyla alakalı, azimli olmasıyla alakalı ilgili bab. Yani insan neye hırslı olmalı, neyle mücadele etmeli hayatında? Tabii herkesin aklına ayrı şeyler gelebilir böyle söylendiği zaman. Herkes der ki işte hayatın zorluklarıyla mücadele etmek lazım, geçimin zorluğuyla mücadele etmek lazım. İşte iş yerinde patronla mücadele etmek lazım. Halbuki bunların hepsinden önce kişinin ahiretiyle alakalı olan cennet ya da cehenneme gitmesine sebep olacak olan bir mücadele kısmı daha var. O da insanın Allah'ın emirlerini yerine getirme hususunda ve Allah'ın yasakladığı şeylerden uzaklaşma konusunda kişinin nefsiyle mücadelesi. Bu say biraz önce saymış olduğumuz bütün mücadele, boğuşma bölümlerinden, kısımlarından önce Müslüman kimsenin, mümin kimsenin aklına gelmesi gereken ilk husus ne olmalı? Bu olmalı. Yani kişi kendisiyle mücadele edecek, boğuşacak, üzerine gidecek, onu bir şeylere ne yapacak? Zorlayacak, onu eğitecek. Onun burnunu yere bir manada sürtecek. Tabii bunlar nasıl yapılacak? Dinin, Allah'ın ve Resulünün bizlere göstermiş olduğu, öğretmiş olduğu ölçüler dahilinde. Yani ölçü, terazi, mizan, Kur'an ve sünnet. Bu iki kaynaktan, bu iki asıl esasdan uzaklaştığında insan başlıyor, Hayatında neler meydana gelmeye? Sapmalar. Hak yoldan, mustakim olan doğru yoldan kopmalar. Ve insan, şeytan insana o kopuşları, o uzaklaşmaları öyle güzel gösteriyor ki halbuki yol ya çıkmaz yola gidecek, ya onu cehenneme götürecek. Yani bir sonucu yok o yolun. Ama o yolun salikine, o yolu tutan kimseye şeytan öyle güzel gösteriyor ki onu nefisle mücadele altında bazen Zannediyor ki kişi apaydınlık, nur bir yolda ne yapıyor? Yürüyor. Neden? Çünkü yolda yürüyeceği bir ne yok terazisi yok. Mesela bakın, tasavvuf erbabına, tarikatçılara, geçmişte ve günümüzde. Onlara nefisle mücadele dendiğinde, nefsinizi terbiye edin dendiğinde ne akıllarına geliyor? İşte evlilikten uzaklaşmak. Riyaziyat dedikleri işte insanlardan hayattan 40 gün veya da kendilerinin belirleyeceği belli bir gün halvete çekilmek yani burada görüyorsunuz mesela biz İstanbul'un Zeytinburnu semtinde yaşıyoruz burada Merkez Efendi denilen bir yer var orada türbenin yanında alt katta böyle tamamen güneşin girmeye girme, girmediği güneş ışınlarından uzak böyle içinde girildiği zaman insanın ürperdiği bir ortam. İşte merkez efendi dedikleri kimse ne yaparmış orada? Halvete girermiş. Uzlete çekilirmiş. İnsanlardan uza, uzaklaşırmış. İşte eski tarikat şeyhlerine, murşitlerine baktığın zaman her birinin nefis mücadelesi adına nefis terbiyesi adına şeytanların kendilerine ederek Kur'an ve sünnet ölçüsü dışında uydurdukları, ortaya koydukları farklı farklı metotlar ve yöntemler var. Kimisi bakıyorsunuz hayvan eti yemekten uzaklaşıyor. Kimisi bakıyorsunuz e, işte et ve süt ürünlerinden uzaklaşıyor. Dediğimiz gibi. Kimisi bakıyorsunuz konuşmaktan uzaklaşıyor. Eğer insan kendini Kur'an ve sünnet ölçüleriyle sınırlandırmazsa şeytan ve nefis onu sürekli ne yapar? Belli bir yerlere, uzak bir yerlere götürür. Aleyhissalatu vesselam döneminde de yani insanlar salih amel yapma adına Nefisle mücadele etme bazı girişimlerde bulunmuşlar. Geçen derslerimizde de söylemiştik. Yani birileri çıkmış demiş ki biz ne yapmayacağız? Evlenmeyeceğiz, hiç evlenmeyeceğiz. Birisi demiş ki biz ne yapmayacağız? Hiç uyumayacağız. Birisi demiş ki ben hep oruç tutacağım. Ne adına yapıyor bunu? Nefisle mücadele adına yapıyor. Nefsi terbiye etme adına yapıyor. Allah'ın rızasını kazanma adına yapıyor sonuçta. Bir i̇nsan nefsle niye mücadele eder? Allah'ın rızasını, hoşnutluğunu kazanmak için. Dindarlık adına. Ve sonucunda bunu Aleyhisselatü Vesselam bunu duyunca ashabından insanların böyle bir metot, böyle bir sistem ortaya çıkardıkları kulağına gelince Aleyhisselatü Vesselam onlara ne yapıyor? Sert bir çıkışla çıkarak diyor ki ben evliyim, hanımlarımla uyuyorum. Bazen oruçlar, bazen ne yaparım? İftar ederim, oruç tutmam. Gecenin bir kısmını ki bugün ne vaktimiz olursa. Bir kısmını işte ayette diyor. Rabbin senin gecenin üçte ikisinin az bir bölümünü, gecenin yarısını yahut üçte birini kıyamda geçirdiğini, teheccüd ettiğini ne yapıyor? Görüyor. Diyor Allah-u Teala ayette. Vesselam, o günkü neşat, güç, kuvvetine göre, dinçliğine göre üçte ikisinin biraz azını, yani çoğunluğunu düşünün. Bazen gecenin yarısını, bazen gecenin üçte birini ne vardı? İhya Bir bölümünü de uyurdu. Ben böyleyim diyor aleyhissalatü vesselam. Kim ki benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Benden değildir diyor. Yine sahabelerden bazıları Allah'a yakınlaşmak adına ibadete kendilerini adamak adına kendilerini ne yapmak istiyor diyor. ki biz hadım etmek istiyorduk kendimizi. Şayet bu bize yasak olmuş, yasaklanmış olmasaydı. Yani bakın böyle nefis ölçü olmazsa eğer bir şeylerle frenlenmezse ne oluyor? Çok uç, çok uzak noktalara gidebiliyor. İşte bugün yeryüzünde dünyada insanları görüyorsunuz. Yani o kadar uzağa gitmeye gerek yok. İşte budistlere yoga yapanlara, şunlara, bunlara. kendini işkence edenlere, nefis terbiyesi adına. Bugün yanımızda dergahlarda, tekkelerde tarikat yuvalarında insanların yani nefis terbiyesi adına, nefisle mücadele adına neler yaptıklarını duyuyorsunuz. Burada bizim içimizde olan, daha önceden tarikatlarda bulunmuş, uzun yıllar kendilerini o yola vermiş insanlar var, kardeşlerimiz var. Onlardan bizatihi kendimiz duyuyoruz muşafahaten. E ne diyor mesela bir arkadaşımız? Biz diyor, dişçiye gittiğimiz zaman ne yapardık dişimizi? Dolgu yaptırmazdık, tedavi ettirmezdik diyor, çektirirdik. Oturduk dişin önüne, tak tak tak, ikişer tane, üçer tane dişimizi diyor çektirirdik. İşte balık yemezdik. Kimileri var, diyor işte konuşmazdık. Mesela ben Şam'da bulunduğum yıllarda, İngiliz, yani Pakistan asıllı İngiliz kardeşler vardı. Yani arka, okul arkadaşlarımız vardı. Bunların işte şehleri vardı. Şazili tarikatına mensuptu bunlar. Bir gün geliyordu çocuk diyordu ben diyor dört gün şeye girdim. Perhize girdim. Ne perhizi? Ya işte yumurta, et, süt, hayvan önleri yemeyeceğim. Allah Allah diyorsun yani. Niye? Ne oldu yani? İşte nefsimi terbiye edeceğim. İşte bu sapmalar neden kaynaklanıyor arkadaşlar? Kur'an ve sünnet ölçüsüyle. İnsan kendini sınırlamazsa bu işin artık ne yok? Gideceği bir noktası, son varacağı bir nokta, bir yer yok. Her gün şeytan insanların nefis terbiyesi adına bir şeyler sürekli vahyediyor. Sürekli söylüyoruz derslerde. Yani salih ameli ancak insanlar da bulabilir? Salih ameli Kur'an'da ve sünnette bulabilir. Kur'an'da ve sünnette bulabilir. Nefsiyle mücadele ettiğini zannediyor. Zavallı, tarikata mensup olmuş yaşlı, yaşlı amcam, yaşlı halam, yaşlı teyzem. Diyorlar ki ona eşek bile günde en az 5000 tane Allah diyor. Sen de o zaman en az günde 5000 tane Allah demen lazım. Bakmışsın gecenin, belli bir saatinden sonra sabaha kadar hiç uyumadan kafasını düşüre düşüre ne yapmaya çalışıyor? Allah demeye çalışıyor. Niye? Mücadele diyor. Nefis terbiyesi. Bunu sana kim söyledi? Şeyhim söyledi. Ama bu adamın elinde o hani daha önceki derslerde sürekli söylediğimiz altın değerinde olan hazine değerinde olan. O terazi, o ölçü olsaydı ne yapardı? Bunu tartardı. Derdi ki hadi oradan ya. Nefsin terbiyesi de böyle mi olur? Derdi. O halde bizler nefisle mücadele etmek ne demek? Onu açıklamadan önce o mücadelenin nelerini be belirlemek zorundayız? Sınırları. Sınırlarını. Nefsini terbiye etmek istiyorsan yarın perşembe oruç tut. Öyle sürt, sürt nefsinin yere burnunu öle yere süt yarın perşembe ramazan geçmiş şimdi valide zaten altı gün oruç tuttuk yani, yarın yiyelim diye sana fısıldayan nefsini Peki ki hayır kardeşim ben yarın oruç tutacağım yarın perşembe iki ay oldu bir buçuk ay oldu oruç tutmuyorum diyerek mücadele et ama onun dışında kalkıp ya falanca Hoca şöyle demiş, iyi geliyormuş, iyi oluyormuş diyerek bir yere ne yapamazsın, varamazsın. Ama insanlar dinlerini bugün basiret üzerine yaşamadıkları için, burada bazen bahsediyoruz, o kadar komik durumlara, bazen o kadar komik, bazen o kadar üzücü durumlara düşüyorlar ki, inanın anlatsak, anlatsak vaktimiz buna ne yapmaz? Yetmez. Ve insanlar artık bunu fırsat bilerek ne yapmaya başladılar? Bir takım saf insanları hem kandırmaya, hem ceplerindeki parayı almaya, hem de kalplerindeki imanı almaya çalışmaya başladılar. Öyle saf insanlar var ki diyorlar hocaların, büyür, büyücülerin, muskacıların önüne. Hem paralarını veriyorlar, hem de kendilerine imanlarını vermeleri söyleniyor. Deniyor ki, geçen en son duyduğum bir husus. Böyle büyücü, muskacı bir hoca. Kendisine giden bir bayana şunu teklif ediyor. En son ona tedavi ettikten, hizmet ettikten sonra. Diyor ki üç kere benim etrafımda ne yapacaksın? Tavaf edeceksin ve her birinde kolumu öpeceksin diyor. Bunu zati yaşamış bir kimse anlattı. Bunların hepsi neden anlatıyoruz arkadaşlar? Yani inanın hani birileri sürekli diyor ya bunlar sürekli işte bu Wahabiler, bu Selefiler Kur'an Sünnet, tevhid, tevhid, tevhid, tevhid diye başka bir şey bilmiyorlar. Bundan başka bir şey söylemiyorlar diyen insanlara aslında en güzel verilecek cevap bugün Müslümanların bulundukları, içinde bulundukları ne? Durum, hal. Ne kadar komik şeyler yapılıyor değil mi? Ve bu bir taraftan da o kadar bir üzücü durum. Sen insanlara tevhid öğretmediğin için şirk, şirk, şirk, şirk diye sabah akşam onları uyarmadığın, korkutmadığın için kalkıp adam, memleketinden kadın kalkıp İstanbul'a geliyor. Hocaya, büyücüye geliyor. Puskasını yazdırıyor ve etrafında kendisinden tavaf etmesi isteniyor. Bunlar neden bu şekilde yaygın? Neden bu şekilde kolayca insanlardan istenebiliyor? Sebebi ne bunun? Sebebi tevhidin ve şirkin sürekli 24 saat ne yapılmaması? günden yapılmaması. Sürekli arkadaşlar tevhid, tevhid, tevhid, şirk, şirk, şirk. Bundan kıyamete kadar ne yapmayacağız? Tevhid ehli olarak yılmayacağız. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ve ondan önce gelen peygamberlerin hayatları boyunca davet süreleri boyunca yılmadıkları gibi gidip gidip aynı şeyi söyleyeceğiz insanlara. Bazen insanlar diyebilir ya hep aynı şeyi mi söylüyorsunuz? Başka bir, yeni bir şey yok mu? Tevhid de dinde yeni bir şey. Olmaz arkadaşlar. Ne zaman ki insan bu hususta, bu konuda gevşek davranmaya başlar, o zaman gerilemeye başlar ve o zaman şeytan ona oyununu kurmaya başlar. Bakın, ya, herkes şöyle bir çevresine baksın. yani Hani saha araştırması deniyor ya, bugünkü güncel dilde, modern ilimlerde, hani sahaya inin deniyor ya. Şöyle bir insan, sizlerden her biriniz tevhidin ne olduğunu öğrenmiş olan, Öğrenmeye devam eden, şirkin ne olduğunu öğrenmiş olan, öğrenmeye devam eden insanlar olarak. Şöyle saha araştırması bir yapsanız, yani sahana bak teyzene, teyzenin çocuklarına, amcana, yengene, halana, amcana, teyzene, komşularına şöyle bir bak, böyle bir şey yap, bir tara insanları. Göreceksin ki insanlar öncelikle tevhidin ne olduğunu bilmiyorlar. Şirkin ne olduğunu bilmiyorlar. Ve biraz sorduğun zaman, biraz konuları açtığın zaman her birinin Şeytan tarafından ve şeytanın evliyaları tarafından şirke düşürüldüğünü ne yapıyorsun? Görüyorsun. Ve buna rağmen bazı insanlar makamlarını, koltuklarını mensuplarını kaybetmemek için sürekli tevhid ehli hakkında iftiralar atarak, ithamlar atarak, suçlar isnat ederek ne yapıyorlar? Lekelemeye çalışıyorlar. Niye? Çünkü koltuk kaybolacak. İnsanlara ne yapamayacak? Hem maddi çıkar hem onları sömüremeyecek. Bu sebeple arkadaşlar bu hususta çok önemli. Kur'an ve sünnet terazisi ölçüsü Bizim için çok önemli. İhlas ve mutabaat. Bunu sürekli zaten derslerimizde ne yapıyoruz? Dile getiriyoruz, değiniyoruz. Allah-u Teala buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪يْنَا Bizim uğrumuzda bizim için mücadele edenler, cihad edenler var ya tabi Allah uğrunda mücadele önce dedik dersin başında, sohbetin başında. Önce insanın kendi neyle olur? Nefsiyle diyorsun. diyor alimler. Nefiste mücadele edeceğiz. Harama, bakmamaya mücadele edeceksin. Nefsinin bakmak istiyor, sen mücadele edeceksin. Sabah namazında sıcak yataktan kalkmak istemiyor nefis. Mücadele edeceksin. Sakallığını uzatmanı istemiyor. Paçanı kısaltmanı istemiyor. Sigarayı bırakmanı istemiyor. Öyle değil mi? Bunların hepsi, güncel. hepimizin her gün baş başa kaldığı şeytanın verdiği şeyler. Ama ve الذين جاهدوا bizim uğrumuzda, bizim şeriatımızda bizim dinimizde mücadele edenler var ya diyor Allah Teala le nehdiyannhum biz o kimselere yolumuzu yollarımızı ne yapacağız doğru yolları doğruya giden aktaran yolları göstereceğiz yardım edeceğiz diyor Allah Teala inanın insan bunu hayatında gerçekten görüyor mümin muahid Allah'a teslim olmuş nefsini terbiye etmeye çalışan mücadele eden insan gerçekten Allah'ın hidayetini ona doğru yolu göstermesini ne yapıyor görüyor. Ve inna Allaha lama al-muhsinin. Zira Allah Teala muhakkak ki Allah ihsan sahibi muhsin kimselerle beraberdir. Sonra müellif İmam-ı Nevevi rahimahullah bize diğer başka bir ayet zikrediyor. Diyor ki Allah Teala şöyle buyuruyor Allah Teala "Ve ibud rabbek." Ve ibud rabbek. Rabbina İbadet et. Ama bir gün, iki gün, üç gün değil. Ne zamana kadar bu mücadele devam etsin? Bu sabırla mücadele. Hatta ye'tiyeke sana gelenerek Ne gelenerek El-yakîn. Yakin. Ölüm sana gelenerek mücadele et. Bak Aleyhisselam vesselam hadislerde gelecek. Gecenin üçte ikisinden biraz az. Yani gece sekiz saatse, dokuz saatse bölün onu üçe. Üç saat ediyor değil mi? Evet. Üçer saat ediyor. Üçte ikisi ne yapıyor gecenin? Altı, altı, altı saat. Yani onun beş saatini Aleyhisselatü Vesselam neyle geçiriyor? Namaz. Namazla. Gelecek rivayette. İlk rekatta ne okuyor? Bakara. Bakara. Sonra? Nisa. Sonra? Ali İmran. Ali İmran. Yaklaşık beş buçuk cüz. Bunu nerede okuyor Aleyhisselatü Vesselam? Bir rekatta. Bir rekatta okuyor. Bir rekatta okuyor. bunu. Sonra rukuya gidiyor. Bu beş buçuk cüz okuduğu kadar ruküden ne yapıyor? Duruyor. Sonra secdede de o kadar duruyor. Düşünebiliyor muyum? Rüküden kalkıyor yine o kadar duruyor. Aleyhisselatü Vesselam. Kulluğun neyi arkadaşlar? Umudiyetin en mükemmel izharı. Allah'ın vermiş olduğu nimetlere şükrün en güzel ifadesi aleyhissalatü İşte Allah tarzı diyor ki, va'bud rabbeke. Herkes bu ayeti kendi üzerine alsın arkadaşlar. Yani bu ayet peygambere inmiş, evet. Ama onun muhatabı tek bir insan değil. Va'bud rabbeke. Herkes bu ayeti sana söyleniyormuş gibi. Sana düşün, diyor ki Allah tarzı, ey Ali, ey Veli, va'bud rabbeke. Rabbine ibadet et. Hatta ye'tiyekel yakin. Sana yakin gelene dek. Bazıları var yaşlanıyor. Diyor ki ya işte namaz kıldık 60 yıl artık bundan sonra. Son 10 yıl yapmayalım? Namazı kılmayalım. Öyle diyen insanlar var. Oruç tutmaya gücü var. Ya diyor artık 60 yıl tuttuk Allah kabul etsin. Bunlar gaflet içinde olanlar. Bazıları da var. Bazı tasavvuf ehlinden insanlar. Diyorlar ki yakin. Yani sana Allah tarafından bir makam gelenerek. Allah tarafından... O'dan yakınlaşma makamı sana verildiğinde artık ondan sonra senden ne olur diyor? Namaz kalkar, ibadetler kalkar. Var hala böyle bunu söyleyen tarikatın farklı kolları, değişik uç kolları, uç noktaları. Yine Allah hala buyuruyor ki Müzemmil suresinde "Vezkur Rabbek. Vezkur Rabbek. Rabbini, Rabbi'ni zikret. An. Ve tebettel ileyhi. Betül isminde buradan geliyor. Meryem, e Meryem, Meryem Betül deniyor yani. Ne demek Meryem Betül? İbadete kendini adayan yani. İbadete kendini ayıran. Her şeyden kopan. Allah sana diyor ki, Vezkur Rabbek Rabbini an. Ey insan! Bu aya, Ey Müslüman! Ey mu'min! Ey Kasım! Ey Ali! Ey Levent! Vezkur Rabbek Rabbini an. Şimdi biz sabah akşam zikirlerini çekmekten bile neyiz? Acizdir. Rahatız yani. Böyle sanki yapsan da olur, yapmasan da olur. Geçen ay yapmıştık. Değil mi? Herkeste öyle bir rahatlık var. وَذْكُرْ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْت۪ي لَا Tam bir anlamıyla ona yönel ve ibadete kendini ne yap? Ayır. Her şeyden koparak. Tabu bu demek değil yani. Demin de söyledik ya, ölçüler dahilinde. Kur'an ve sünnet ölçüler dahilinde. Önce bunu söyledik, bunu öğrendik değil mi? Ama adam kalkıyor bu ayet okuyor hop inzivaya çekiliyor 40 gün hiç konuşmuyor bir kelam etmiyor. Yerin altına kurmuş halvetini. Orada ne yapıyor? Erbaîn diyor, riyaziyat diyor. 40 gün kalıyor. Bu değil. Yine Allah Teala buyuruyor ki: "Femen ya'mel miskale zerratin hayran yara." Kim zerre miskali, zerre miktarı bir amel işlerse Hayır işlerse yara. Onu ne yapacak? Görecek, karşısında bulacak. Yani bu düşünceyle yaşayan mümin, bu düşünceyle yaşayan Müslüman Her zaman kendini ne yapar? Muhasebe eder, hesap eder. Dünyada böyle öyle değil mi? Diyorsun ki ya ben Muhasebemi şunu bunu iyi tutayım ki yarın karşıma ne yapmasın benim? Ceza olarak çıkmasın. Müslüman kimse de öyle diyor. Yani ben ne yapıyorum? Burada bir haram bir şey var. Allah'ın yasakladığı bir konu. E ben bunu yapıyorum, bunu yapmamalıyım. Bu benim karşıma çıkacak bilinci olduğu zaman, oturduğu zaman, iman arttıkça oturur, iman yükseldikçe, güçlendikçe. Bakarsın ki artık haramla, haramlar hesaplaşır insan. Bir de bakarsın ki, deminden onu konuşuyorduk bazı arkadaşlarla. Evet. Önünde çöp tenekesi, kül tablası. İçinde böyle leş gibi kü kü şeyler, sigaranın külleri, izmaritleri batırmışlar. O yemekte, o, o masada yemek de yeniyor. O masada nefes de teneffüs ediliyor. Ve aynı zamanda vücuduna Allah'ın sana vermiş olduğu bir emanet. Bu emanete bir ihanet var. Ona karşı bir kötü davranma var. Ama bakıyorsun ki, de bir ne var? Böyle bir rahatlık, gevşeklik. Sanki Allah seni bundan dolayı hesaba atmayacak, çekmeyecek. Neden kaynaklanıyor? Bir eksikliğinden kaynaklanıyor. Nefisle mücadelede sürekli insan ne yapmalı arkadaşlar? Her gün kendini bunu yenilemeli. Ben savaş içindeyim, mücadele içindeyim. Nefis su. ne diyor Allah ara? Kur'an-ı Kerim'de. Nefis nedir? Kötülüğü emreder. Her sabah yani bunu aklında tut arkadaşım. Her gün bunu aklında tut. Nefis bana kötülüğü emredecek. Allah'ın emirlerini yapmamamı emredecek. Ama ben ne yapmalıyım? Allah'ın emirlerini yaparak, yerine getirerek mücahelede, mücadele etmeliyim. Yine Allah Teala buyuruyor ki: "Ve ma oli li'enfusikum min hayrin tecidûhu 'indallah." Ve ma oli li'enfusikum min hayr. Kendi nefisleriniz için, kendi nefisleriniz adına takdim ettiğiniz, sunduğunuz her iyilik, her hayır ne olacak? Teciduhu Allah. Onu sizler Allah katında bulacaksınız. Yani şu anda Müslümanlar, müminler, salih amel işleyenler ne yapmakta arkadaşlar? Ahirete yatırım yapmakta. Şimdi bazıları var gidiyor işte diyor ki ya yatırım yapmamız lazım. Falanca yerde bir dükkan varmış. Gidiyor 500 milyarını oraya yatırıyor, veriyor. İşte diyor ki buradan diyor 5 milyar kira alırsam ben burası diyor işte 10 senede ne yapacak kendini amorti edecek diyor. Ondan sonra 10 seneden sonra ne düşünüyor planlıyor şimdi insan? 10 seneden sonra diyor artık ben diyor buradan 5 milyar kira alarak işte veya o zamanın şey neyse değeri kuru yatırım yapacağını hesaplıyor ve diyor ben diyor ne yapacağım? Rahat bir hayat yaşayacağım. Onu düşünerek o kadar parayı yatırıyor. O kadar sene sabre diyor. Değil mi? Mümin kimse de salih amellerini böyle düşünmeli. Salih amele yöneldiği zaman demeli ki ben bir yatırım yapıyorum. allah sana Teala buyuruyor bak. nefesleriniz için hayır adına ne sunarsanız teciduhu indallah. Onu Allah katında bulacaksınız. hadise gelecek hadis var. Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor ki Ali Bakara ve Ali İmran'ı ne yapın? diyor? Okuyun. Kıyamet günü Bakara ve Ali İmran sureleri iki bulut yahut iki gölge yahut iki kuş grubu gibi bölük bölük ne yapacak diyor gelecek ve onu okuyan insanın müdafasını yapacak. O, o insan için Ahirette delil olacaklar. Hüccet olacaklar. Demek ki Bakara ve al suresini okumak ne arkadaşlar? Bir, yatırım. Ne zaman o, onun meyvesini, semeresini, karşılığını alacaksın? Ahirette, Ahirette Allah katında. Ve ma tuqaddimu li anfusikum min hayrin teciduhu inda Tabii Tabi Allah katında bul bulacağız ama yaptığımız hayırları ne olarak bulacağız? Diyor ki allah Hava hayran ve azam ve azama eciran yaptıklarınızı, yaptığınız salih amelleri, hayırları, iyilikleri Allah katında daha bol, daha çok hayır olarak ve daha çok karşılık ecir olarak ne yapacaksınız? Soysun. Hani diyor Allah Teala, Onlara yaptıklarının karşılıkları var. Bir de bizim katımızdan onlara ne var bir? var. Mezit, ziyade, fazlalık var ahirette. Allah Teala. 1'e 10, 1'e 700. Onun dışında Allah'ın bildiği kat kat veriyor Allah'a. O zaman kul ne yapmayacak? Bir taraftan raca, umut, bir taraftan havf korkarak. Kur'an ve sünneti de terazi alarak önüne aydınlatacak. Salih ameller konusunda nesliyle mücadele, mücahede edecek. edecek. Aleyküm selam. Allah. Sabredecek ve sabrının karşılığında da Allah katında ne var? Mezid, ziyadeler var. Hayrın daha bolu, ecrin, karşılığın, sevabın daha büyüğü var. allah Teala böyle buyuruyor. Yani allah Teala'nın fazlı keremi bu, bu şekilde arkadaşlar. Yaptığın iyiliğin karşılığı öbür tarafta senin yatırımın olarak kat kat ne yapacak? Hesabına yatırılacak, hesabına terazine konulacak. O zaman nefisle mücadele gerek. Nasıl dedik ki dünyadan örnek verdik. Yatırım yapıyorsun, riske giriyorsun. Hep bunlar mücadele. Terliyorsun, koşturuyorsun. Şu dünyada yani yaşayacağın ömür 50-60 sene olmasına rağmen 10 seneni, 20 seneni bir yatırım için feda edebiliyorsun. Oraya bir para yatırıyorsun, koyuyorsun. Ve bitecek bu dünya ve bitecek bu ömür. Bir de ebedi olan, baki olan Tükenmeyecek olan bir ahiret hayatı var. Ve oraya yatırım yapmamız gerekiyor. O halde salih ameller konusunda sabredeceğiz. Yakin bize gelene dek, ölüm bize gelene dek ölçü, Kur'an ve sünnet ölçüsüyle salih amelleri yapmaya devam edeceğiz. Salih amelleri işleyeceğiz. Ve kâle ta'ala, Allah s.a. buyuruyor ki وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ Allah بِهِ 'alîm." para harcayın min hayr. Yapmış olduğunuz herhangi bir hayrın hayrı Allah Teala var. Fe inna Allah bihi alim. Allah Teala onu bilir. Yani allah Allah Teala'dan Allah Teala hiçbir şey gizli kalmaz. Onun için yani bazı insanlar var. Bakıyorsun ki nefisle mücadele etmiş. Nefisle mücadele etmiş. Salih amele yönelmiş. Salih ameli işliyor. O salih ameli yaparken bir sabır gerekiyor. Sabrı gösteriyor. En son düğüm noktasında bakıyorsun ki yani onu böyle Allah'a bildirirmişçesine, insanlara bildirirmişçesine başlıyor. Ne yapmaya? Riya. Gösteriş. Gösterişe kaçmaya. Buna da dikkat etmek lazım. Yani şeytan bir taraftan yakalamaya çalışmak istiyor bizi. Nefsi tembel bir şekilde kötülükler emrederek, nefsi destekçi olarak Galip gelemiyorsa, o ameli yaparken sana yaklaşmaya çalışıyor. O ameli yaparken sana bir şey yapamıyorsa, bakıyorsun ki bir taraftan gelerek sana diyor ki ya işte, yani sen biliyorsun allah Teala senin Allah'la aranda kalması gereken bir ama bakıyorsun ki nefis, diğerlerden bir, bir şeyler geliyor sana. Yani diyorsun ki ya, ya insanlar da görsün, bilsin, o da duysun. Bu sefer buradan yakalanmaya çalışıyor seni. O sebeple çok uyanık olması lazım insanın. Şeytanın hilelerine, şeytanın kurduğu kumpaslara karşı. Şeyh e, Salih el-Useymin rahimahullah. Burada bazı örnekler vermiş. Hani dedik ki insanın nefsiyle, mücadelesiyle alakalı. İşte diyor, mesela Allah Resulü aleyhisselatü buyuruyor ya, اَفْقَلُ السَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِق۪ينَ Münafıklara en ağır namaz hangisidir? Ne diyor Aleyhisselatü Salatul Eşâ'i ve Salatul Fecri. Sabah ve yatsı namazı. Münafıklara en ağır namaz. Ve lev y'alemûne mâ fîhima l'etevhumâ habvan. bu namazlarda ne kadar fazilet, ne kadar sevap olduğunu bilselerdi ona sürünerek, emekleyerek yedir diyor insanlar. Demek ki yani sabah ve yatsı namazı, ki diğer namazları da cemaatle kılmak da böyle. Nefisle mücadele edilmesi gereken bir namaz. Ağır. Onda ayrı bir ne var? Ağırlık var. Herkes kendinden bilir. Ona göre hazırlığını yapmalı. Sen kendinden biliyorsun. Gece, geç yatarsan sabah namazına kalkamayacaksın. O zaman geç yatmayacaksın. Biliyorsun ki yemek yediğin zaman ağırlaşıyorsun ve sabah namazına kalkamıyorsun. E korkmalısın, korkmalıyız yani. Yani bende münafıklık alameti mi var? Münafık mıyım? Acaba ben... Ne no, no oluyor bana yani? Nasıl sabah namazına kalkamıyorum ben? Niye mahrum oluyorum? Niye mahrumum ben bundan? Başkaları kalkıp giderken apartmandaki karşı komşu o bu giderken beni bu amelden mahrum eden şey ne? Allah niye beni mahrum etti bundan diye düşünmeliyiz. Sonra şeyhin verdiği örneklerden bir tanesi de diyor ki duhan, sigara mesela. Nefse en ağır gelen şeylerden bir tanesi de ne bugün insanların sigarayı bırakmaz. Bakıyorsun adam tamam diyor ben diyor bir şey birçok şeyi bıraktım, şunu bıraktım, bunu bıraktım. Bidatleri bıraktım, şirki bıraktım ama adam hala posur posur karşında bakmışsın. Sigara içiyor. O konuda şeytan ne yapmış onu? Kündeye getirmiş. Sırtını yere vurmuş. Yine Şeyh Rahim örnek verdiği bir konu. Diyor ki, Hal -kulliha. Sakal kesmek. Bugün insanların en çok böyle mücadele ettiği. Tamam mı? Gel gitler yaşadığı. Böyle şu günlerdeki İstanbul'un mevsimleri gibi. Bir gün günlük güneşlik bir gün böyle. Yağmur, sağanak, yağışlı olduğu gibi bir husus. Nefisle mücadele edilmesi gereken başka bir husus da bu. Ağır geliyor yani nefisle. Sakal yani şimdi öyle bir dönemde, öyle bir çağda yaşıyoruz ki. <gülüyor> bırak yani 3-5 senelik sakalı iki gün sakal bıraktığın zaman sakal uzadığı zaman hemen ne oluyor? Tepkiler gelmeye başlıyor. Halbuki Allah Allah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Halifu, Haliful Mecus ve Haliful Müşrikin Mecusilere Zerduşt, ateşe tapanlara, bu müşriklere muhalefet edin. Onlar gibi gözükmeyin. ferul liha. Sakallarınızı hız. uzatın. Vahf-vahf-fu ya Yahut da eşşavârib, eşşavârib. Bıyıklarınıza ne yapın? Kısaltın. Emir böyle. Emir büyük yerden. Allah tarafından konuşan, konuştuğu vahiy olan yerden. O halde burada bizim artık şeyimiz yok. Artık bir seçme hakkımız yok Allah Tanrı'nın duyurduğu gibi değil mi? Var mı bir mümin ve müminin, müminenin? Allah ve Resulü ne diyor ayette? İzâ kadallahu ve Resulü emran Muminin kâne limu'minin li limu'minetin İzâ kadallahu ve Resulü emran en yekûne lehumul khiyerratu min emrihim Hiçbir mümin ve hiçbir mümine erkek ve kadın mümin için Allah ve Resulü bir konuda emrettiği zaman seçme hakkı yoktur, bitmiştir. Seni yaratan Allah senden böyle istiyor. Artık lam, hani diyoruz ya, lamıcım yok. Lamıcım yok, bitti. O zaman bu konuda ne yapacağız? Nefisle mücadele edeceğiz. Nefis, sakalı bıraktın, biraz kısalt. Şuraları topla, şuradan düzelt. Yani herkese ayrı yaklaşıyor şeytan. Herkesin şeytanı ne? Farklı hesaplar peşinde yani. Madem diyor, bu adamı kaybettik, sakalını bıraktım ama bir daha yapalım, biraz oynayalım. Değil mi? O yüzden arkadaşlar hep mücadele yani. Sakal bırakmışsın ama hala yok yani, rahat yok. Mücadele var. Ne zamana kadar? Ayet okuduk. Ölünceye, Ölünceye kadar. kadar. Bu hususlar daha fazlalarını da sayabiliriz. Yani mal sevgisi mesela. Mal sevgisinin kalbe işleyip, kalbi yapması? istila etmesi. Artık adama bakıyorsun ki adam halim, selim böyle. Günlük güneşlik böyle. Güneşler savuruyor çevresine. Ufak bir ticari muameleye giriyorsun. adam kabadayı kesiliyor. Asıyor, kesiyor, zulmediyor. Yani bunlar ne yapılabilir? çoğaltabilir. Kim kendinde belli bir konuda nefsinin ona taarruz ettiğini, saldırdığını görüyor, galip geldiğini görüyor. O konuya ne yapsın? Daha çok eğilsin. Namaz konusunda gevşeklik var. Cemaat konusunda gevşeklik var. Kendini ne yap? Hazırla. Ezan okunmadan 10 dakika önce canine git. Oruç konusunda gevşeklik var. Oruç tut. Sorla kendini. Yani Kur'an okuma konusunda o gün evden Kur'an okumadan çıkma. Program yap kendine. Peki ben bugün ve her gün artık ne yapmayacağım? Madem Kur'an okuyamıyorum ha habirem bir meşgale var elime Kur'an'ı kelime alamıyorum. Bırak Kur'an okumayı. Elime alamıyorum. O zaman her gün evden çıkmadan önce yahu sabah namazında camiden çıktıktan sonra oturup Kur'an okuyacağım. Bu şekilde ne yapmış olursun? Nefsinle bir mücadeleye girmiş olursun. Herkes kendini ne yapar daha iyi bilir. Evet. Televizyona karşı zafiyetin var. Ne yapacaksın? O, o televizyonu evden alacaksın, atacaksın. İnternete karşı zafiyetin var. Saatlerini harcıyorsun, israf ediyorsun. Ne yapacaksın? Ceza olarak kapatacaksın. Tamam mı? Yani bunlar kişinin nefsini terbiye etmesi gereken hususlar. Allah'ın zorun hesaba çekileceğiz arkadaşlar. Yani nefis habire nereye kadar bize sahip olacak? Nereye kadar biz onun önüne düşüp emir eli olacağız? Sağa git, sola git, böyle yürü, şöyle yürü, şunu yap, bunu yap. Bir de bakmışsın ki raydan çıkmışsın. O zaman yani dur demenin vakti gelmiş olması lazım. Günahlarımızı ne yapmamız lazım? Şöyle teraziye koyarak, elimize alarak bir kenara fırlatıp atmamız, yolumuza devam etmemiz lazım. Tabi bu nefisle alakalı cihat. İnsanın nefsiyle mücadelesi. Bir de kişinin başkalarıyla yapması gereken mücadelesi var. Başkalarıyla ilgili cihat etmesi var. Bu da iki türlü olur arkadaşlar. Nasıl olur iki türlü? İki türlü. Başkalarıyla nasıl iki türlü cihat ederiz? Herkesin bildiği bir tür cihat var. O ne? Neyle cihat edilir? Düşmanla, topla, tüfekle. Değil mi? Yani düşmanla. Topla, tüfekle, silahla Savaş. Bir de başka bir tür daha var. Düşmanla cihadın, ilim. Hangisi daha fazla yetli? İlim, cihadı daha fazla. Adam habire şüphe kusuyor, habire şirk kusuyor, habire bidat kusuyor. Sen o bidatları kılıçla mı parçalayacaksın? Neyle parçalaman lazım? Neyle yok etmen lazım? İlimle. O zaman başkalarıyla aleyküm selam. Başkalarıyla da mücadele iki türlü olur. İlim ve Selamüncü. aleyküm selam silahla yapılan cihad. Hadislere geçelim. Ve'un nevi bu bapta zikretmiş olduğu ilk hadis. Ebu Hurayra radiyallahu anh anhın peygamber aleyhissalatü vesselam'dan rivayet etmiş olduğu hadis. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnnallahu ta'alâ kal. Allah-u Teala şöyle buyurdu. Yani bu hadislere ne deniyor arkadaşlar? Kutsi hadis. Mana olarak Allah-u buyurduğu, lafız olarak Peygamberimizin söylediği, ifade ettiği hadislere biz ne diyoruz? Kutsi hadis. Yani Peygamber bu hadislere ne diyor aleyhissalatü vesselam? Allah-u Teala buyurdu ki, ne buyurdu Allah Teala? Diyor ki Allah talan, "Men adali waliyen, kim benim bir velime, evliyalarımdan bir veliye, muttaki olan, kendini bana adayan, dersin başına açıkladık nefsiyle mücadele eden. Ne Kimdir o veliler? Ela <gülüyor> evli Allah la khafun alehim, wa lahum yahzenun. Allah'ın evliyalarına, velilerine ne yoktur? Korku yoktur. Onlara ne yoktur? Üzün yoktur. Ellezina <gülüyor> o. Kim onlar? Evliyalar. Tarifinin en güzel evliyanın tarifini nerede bulabiliriz? Yine ayetin hemen devamında bir daha başka surelerde de değil yani. Hemen. Ellezina <gülüyor> amenu onlar ki Allah'a iman ederler. Tabii iman kavramını biliyorsunuz. Uluhiyetine, rububiyetine, isim sıfatlarına. Ellezina amenu ve kanu yettekun ve Allah'tan sakınırlar takva sahibi olanlar. Bunlara bile İşte böyle olan bir kimseye diyor, kim düşmanlık ilan ederse, kim düşmanlık ederse Allah Teala diyor ki, "Fakat tuhu bil harb. Ben o düşmanlık edene evet. harbi ilan ederim." İşte biliyor musunuz? Sizin samanınız, sizi destek veren, yanınızda olan kim? Arkadaşlar Allah Teala. Sahip muttaki olursanız şahit Allah'ın istediği gibi iman sahibi olursanız. Ve ma taqarraba ilayya 'abdi bi şey'in uhabba ilayya mimma iftaraḍtu alayh. Kulum bana benim onun üzerine farz kıldığım şeyden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşmamıştır. Yani kulun Allah'a yaklaşabileceği en sevimli, Allah katında en hoş olan amel hangisi arkadaşlar? Farz ameller. Farzlar. Önce farzlar. Ben hani dedi ki ölçü terazi çok önemli. Yani bakmışsın adam gece teheccüdle uğraşıyor. Teheccüde kalkmaya çalışıyor. Kalkmış teheccüde ama sabah namazını kılamıyor yani. Bunun hiçbir kıymeti yok. Hiçbir değeri yok. Adam sabah namazına kalkmaya çalışıyor. Sabah namazını cemaatle kılmaya çalışıyor. Kalkıyor cemaatle kılıyor. Bir yatıyor. İkindi de kalkıyor. Öğlen namazla gitmiş. Bir namaz cemaatle kılmak için, diğer namazın vaktini de ne yapıyor? Mesela kaçırıyor. O halde Allah, önce bileceğiz ki ilk sırada ne geliyor arkadaşlar? Allah'ın farz kıldığı şeyler, bizim Allah'a yakınlaşacağımız en sevimli şeyler. Ve ma yezalu abdi yetekarrabu ileyye bin vafil hatta uhibbeh. Kulum bana nafileler Yaparak, nafile ameller işleyerek yaklaşmaya devam eder. Fazlardan sonra bir de neler var? Nafileler var. Yani Allah'ın sevgisinde nail olmak önemli olan arkadaşlar. Senin Allah'ın sevmeni iddia etmen değil. Herkes bunu iddia ediyor. Herkes Allah'ı sevdiğini söylüyor. Ama önemli olan ne arkadaşlar? Önemli olan Allah'ın seni sevmesi. Bunu nasıl bileceksin? Bunun alametlerinden bir tanesi de ne? Senin fazları yerine getirdikten sonra nafilelerle Allah'a yaklaşman. Ya, bu da bir alamet. Eğer Allah'ın seni sevdiğini bilmek istiyorsan bunun kıstaslarından bir tanesi de değerlerinden bir tanesi de ölçülerinden bir tanesi de ney? Nafileler. Feizâ ehbebtuhu kuntu sem'ahu lezî yesma'u bih. Allah sana diyor ki şayet kulu seversem kulu sevdiğimde onun işiten kulağı. Ve basarahu levi yubusiru bih. Gören gözü. Ve yedekulleti yabtushu bihâ. Tutan eli. Ve riclehulleti yemşi bihâ. Yürüyen ayağı olurum. Hadisin başka bir rivayetinde diyor ki yasma <gülüyor> bih. Yani kulumu severim, sevdiğimde kulum artık benimle görür. Ne demek benimle görür? Veya bu okuduğumuz bu onun gören gözü olurum ne demek arkadaşlar? Yani diyor ki eli mehli ehli ehl sünnet alimleri bundan hiç kimse vahdeti vücudcuların anladığı gibi. Bunu savunan insanlar var bugün. Hululcu denilen. Ne demek hulul? Allah'ın insanda hulul ettiği. İnsanın da bir Allah olduğu, insan Allah'ın insanda tezahür ettiği ve bu, bu vaptan da insanın Allah olduğunu söyleyen kişiler var. Kimseler var. Yani i̇bn Arabi'ye baktığın zaman, Yunus Emre'ye baktığın zaman bunların şiirlerinde bunu çok zahir, çok açık görüyorsun. ya ni ve a'buduhu. Ben ona ibadet ederim, o bana ibadet eder. Kim Rabb'dir, kim kuldur? Böyle ne yapıyorlar? Şeyler söylüyorlar. i̇bn Arabi ne diyor? Yani Firavun'un imanı Musa'nınkinden daha neydi? Fazlaydı. Fazlaydı. Daha o yakin üzereydi. Niye? Çünkü Firavun... Ben de dedi, Sizin Rabbinizim dedi değil mi? اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰىٰىٰ Ben sizin yüce Rabbiniz benim. Musa böyle bir şey demedi Demek mi? Kifreun neye erdi? Öyle bir makama erdi ki kendinin Rab olduğunu aslında söylemedi. Allah'ın kendinde, Rabbim kendinde tecelli ettiğini bildiği için bu makama ererek bunu söyledi. Bu sebeple onun imanı, Musa'nın imanına göre bir derece daha ne? Üstün. Bunu söylüyor adamlar yani. Ama ehli sünnet vel cemaat bu hadisleri nasıl anlıyor? Diyor ki, ehli sünnetleri Ben onu kulağıyla artık onu sevdikten sonra kulağıyla ancak hayır duymaya salih şeyler, iyi şeyler duymaya muvaffak ederim. İşte diğer rivayette bunu açıklıyor. Benimle duyar. Benim için duyar. Benim sevdiğimi duyar. Yani Allah'ın muvaffakati muvaffakiyeti arkadaşlar. Seni haramdan alıkor. Yani kulağın sen artık Allah seni sevdiyse bakarsın ki sen artık böyle hayra sürükleniyorsun, hayra gidiyorsun. Hayır kapıları sana sonra ardına kadar açılıyor. Gözünle ancak Allah'ın sevdiği, helal gördüğü şeyleri görüyorsun. Elinle ve ayağınla Allah'ın helal olduğu, helal olarak sana kıldığı şeylere gidiyorsun. Ayağın seni oraya götürüyor. Ona muvaffak oluyorsun. Sabah namazda kalkıyorsun, gidiyorsun. Kuş gibisin. Niye? Çünkü Allah seni sevdi ve seni muvaffak etmeye başladı. Bunun aksi ne? Bir de aksi ne? Kötü tarafını düşünelim. Kalkmıyor, ayak gitmiyor, ruh yok. Yani ruh var ama yok, gitmiyor ayak. Vücut yataktan çıkmıyor. Ayak gitmiyor, el kalkmıyor. Niye? Demek ki sen, sen sevginde, Allah'ı sevdiğinde ne değilsin? Samimi değilsin. Samimi olmadığın için de Allah seni ne yapmadı? Muvaffak etmedi. Seni bu hayrı işlemene seni bu, bu hayır işlemedi, seni başarılı kılmadı. Neden? Çünkü sen samimi değilsin demek. Devamında allah Teala diyor ki, وَاِنْسَ اَلَن۪ي Benden bir şey isterse bu kul, hani o sevdiğim, hani o bana nafilelerle yaklaşan, hani o benim bana farzlarla en çok yaklaşmasını sevdiğim o kulum. وَاِنْسَ اَلَن۪ي Benden bir şey isterse benden, Hatta rivayetlerde geliyor, edeben, ahlaken bile ayakkabının bağını bile koptuğu zaman kimden isteyeceğiz? İsteyin deniyor rivayette, Allah'tan isteyin. Ayakkabınızın bağını bile, yani din bunu öğretiyor, peygamber bunu öğretiyor. Ama adamlar kalkmışlar, bangır bangır bağırıyorlar, başının sıkıştığı zaman falanca türbeden gidin isteyin. Efendi Hazretlerinden seslenin, himmet deyin. Yani din neyi öğretiyor, İslam neyi öğretiyor? Bak hadis diyor ki, in eleni Benden isterse, bana sual ederse, bir şey sorar isterse Tuhu. Ona o istediğini veririm. Başka bir alamet. Allah'ın seni sevdiğini görmek istiyorsan, ölçmek istiyorsan başka bir belirtisi, alameti. Dualarının yahutta da isteklerinin ne olması? Allah tarafından kabul olması. Yerine sana verilmesi. Bu da bir belirti. Allah'ın seni sevmesinin bir belirtisi. وَلَا اِنْ اسْتَعَاذَن۪ي Şayet bu kul bana sığınır. Bana yönelerek istiaze ederse ben onu ne yaparım? Korurum. Bir şeyden korktu. Ve şeytandan Allah'ın sığındı. Onu korkup tan veya insanların genel manada korktuğu şeylerden Allah'ın sığındı. Allah onu ne yapar arkadaşlar? Korur. Koruması altına Alır. İkinci hadis Enes radıyallahu anh rivayet etmiş. Peygamber Aleyhisselam diyor ki Aleyhisselam vesselam yine Rabbinden rivayet etti bir hadis. Yani biz bu hadislere ne diyorduk deminden söyledik. <gülüyor> Kutsi, hadis. Kutsi hadis. Kutsi hadis. Diyor ki allah Teala Teala اِذَا al الْعَبْدُ اِلَيَّ Şibran Kulum bana bir karış yaklaşırsa pardon kulum bana bir karış evet bir karış yaklaşırsa yani kul ne yapıyor? Pişmanlık diyor işi diyor günahlara. Salih ameller işlemeye çalışıyor. Mücadele nefsi sürekli bu tarafa ittiriyor. Tekarrabdu ileyhi zira'an. Allah sana diyor ki ben ona bir arşın yaklaşırım. Ve izâ tekarrab ileyhe zira'an tekarrabdu ileyhi ba'an. Ba Bana diyor bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Yani bakın dikkat edin. Kulun neyi var arkadaşlar bir yapması gereken, kuldan beklenen, kuldan istenilen bir eylem var. Atıl diyorsan öne atıl. Sana yakin gelene dek, Rabbine ne yap? İbadet et. Yani Peygamber aleyhisselatü vesselam örnek verdi. Önümüzdeki hafta bu hadisleri okuyacağız. Gece namaza kalkıyor. Bir rekatta kaç yüz okuyor dedik? Beş yüz. Beş, beş buçuk, beş üç yüz. Okuyor. Bir rekatta. Bakara suresi. Sonra? Nisa. Sonra Ali, Sonra Ali İmran okuyor. Bakara suresini. Nisa suresini ve Ali İmran <gülüyor> suresini okuyor. Ve izâ yemşi. Kulum bana diyor yürüyerek gelirse eteytuhu hervaleten. Ben ona nasıl gelirim? Koşarak gelirim. Bu hadislerde arkadaşlar ne var? allah Teala'nın gelme sıfatı var. Kuluna mukabele olarak. O geliyorsa allah Teala'nın da ona gelmesine karşılık gelmesi ona karşı koşması var. Bizler buna bu şekilde ne yaparız? İman ederiz. Ama keyfiyetini nasıl? Şimdi koşmak denince eğer bizlerden birisinin aklına insanın koşması geliyorsa bu nedir arkadaşlar? Yanlış. Yanlış bir be şeydir, benzetmedir, teşbihdir. Niye? Çünkü koşmak denince akla sadece insanın koşması gelmez. Değil mi? Mesela mahlukat arasında koşmak dendiği zaman atın koşması var. Değil mi? Kaplumbağanın koşması var. Filin koşması var. Ama her birinin koşması geyin koşması var. Değil mi? Kimisi iki ayak üzerinde koşuyor. Kimisi dört ayak üzerinde koşuyor. Kimisi çok hızlı koşuyor. Kimisi çok yavaş koşuyor. Yani yaratılmışlar arasında koşma bu kadar farklı şeylerse bunları yaratanın koşması elbette ki onların ne yapmaz? Koşmasına benzemez. Bu konuda ne yapmıyoruz? Teşbihe girmiyoruz. Tekyif ne demiştik tekife? Nasıl? Keyfiyet ya nasıl koşar? Bilmiyoruz. Değil mi? Ta, peki tahrif ediyor muyuz? Koşmaktan maksat işte şudur diyor muyuz? Hayır. Ondan maksatın ne olduğunu ne yapmıyoruz? Bu şekilde tahrif etmiyoruz. Yani saptırmıyoruz manasını. Tamam mı? Ve ne yapmıyoruz? Taatil etmiyoruz. Ne demek taatil? İptal etmiyoruz. Bu dört önemli husus. Ehl-i sünnet vel cemaatin Tutunduğu dört önemli husus. İsim sıfatlar konusunda. Ehl-i sünnet ne yapmaz? Tahrif yapmaz. Tatil yapmaz. Teklif yapmaz. Teşbih yapmaz. Ve bunları yapmadan, bunlara düşmeden ne yaparlar? İsim ve sıfatlara iman ederler. Iman ederler. Bunu söyledikten sonra kalkıp bize birisi ne diyemez? Sen Allah koşuyor diyorsan artık ne yapıyorsun? Sen onun adelelerinin olduğunu, dizinin olduğunu, kemiklerinin olduğunu, menisküsünün olduğunu benzetiyorsun diyebilir mi Diyemez. Çünkü biz baştan söylemişiz ki biz allah Teala'nın hiçbir sıfatını mahlukattan hiçbir senin sıfatına ne yapmıyoruz? Benzetmiyoruz. Bitti. Nasıl diye sorarsan biz nasıl cevap veriyoruz? Keyfiyetini, Keyfiyetini bilmiyoruz. bilmiyoruz. Sen Allah'ın zatının nasıl olduğunu biliyor musun? Biliyor musun? Bilmiyorsun. Allah'ın zatının olduğunu kabul etmene rağmen nasıllığını bilmediğine rağmen soru, soru sormamana rağmen bize de kalkıp ne yapma? allah Teala'nın koşma sıfatı var dediğimiz zaman nasıl diye? Sorma. sorma. Böyle altın bir kural söylemiştik vasıtiyede. Ne demiştik? El kavlu fizzat kel kavli Neydi bu? Kim hatırlıyor bunu? El kavlu fizzat kel kavli fissifat bunu A muhaliflere karşı söylüyordu? karşı söylüyordu. Muhaliflere karşı. Ne Evet kim söyler? Evet yani zat nasıl ise yani zatta ey muhalif isim sıfatlar konusunda ehli sünnet vel cemaate muhalefet eden Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarını kimi zaman benzetme şüphesiyle kimi zaman keyfiyet nasıl olduğu şüphesiyle inkar etmeye yeltenen ey falanca ey insan ey muhalif zat konusunda sen ve ben hemfikiriz ki Allah-u Teala'nın bir neyi var? Zatı var. Zatı var. Mahlukatın da neyi var? Zatı var. Buna rağmen sen ne yapmıyorsun? allah Teala'nın zatı var, mahlukun zatı var. O halde zatı inkar edeyim demiyorsun. Burada diyorsun ki allah Teala'nın zatı vardır ama mahlukatınkine benzemez. Bir keyfiyetini biz bilemeyiz. Nasıllığını bilemeyiz. Diyerek iman ediyorsan, burada bunu nasıl söylüyorsan aynı şeyi nerede gel söyle ey muhalik. Sıfat koşmakta söyle. Anladın mı? kuralı? El kavlu fizzat. Kel kavli. El kavlu fizzifat. Kel kavli zat. Zatla söylenilen, zat ile ilgili söylenilen neyse sıfatlarla ilgili söylenen de odur. Arada hiçbir farkı yok. Bu kuralı öğrendikten sonra artık sahih sünnette Allah'la ilgili sana haber verilmiş olan, Allah'ın ile ilgili Hı. haber verilmiş olan her şeyi ne yapacaksın? Olduğu gibi sahabenin kabul ettiği gibi kabul edeceksin. Bu şekilde inanacaksın, bu şekilde İspat edeceksin. Bu hadise kalalım. Bu şekilde hem de isim sıfatları konusundan ne yapmış olduk? değinmiş olduk. Önemli bir konu. Çünkü Allah'a iman ancak onun isim ve sıfatlarını haber verdiği, Peygamber'in haber verdiği isim sıfatlarını olduğu gibi iman etmekle, onun ilah olduğunu, tek hak ilah olduğunu kabul etmekle, yaratıcı olduğunu kabul etmekle tamamlanan bir şey yani. Birisi kalkıp diyorsa ki ben sadece yaratıcı olarak tek yaratıcı, rızık veren Allah kabul ediyorum dese, bu kişinin atmamış yapmamış olur? İman dairesine girmiş olmaz. Onun bu söylediği sözün aynısını 1400 sene evvel kim de söylüyordu? Ebu Cehil de söylüyordu. Biz ancak Allah yarattı. Bizi yaratan, tek yaratan Allah'tır diyorlardı. Nasıl onlara fayda vermediyse sadece bu sözü söyleyip bununla yetinen kimseye de bu söz fayda vermez. İsim sıfatlara iman edeceksin. Allah-u Teala'nın tek ilah, ibadetin tümüyle o, hak edenin o olduğunu kabul edeceksin ki ne olmuş olasın? Allah'a iman etmiş olasın. Bu çok önemli bir husus. Subhaneke Allahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfirüke ve tuğbu ileyküm.